Nasrut ve Al-Albani'nin tahkik ve taricini yaptığı Edebil Müfred'in İmam Buhar'ın kitabı olan Edebil Müfred'in okumalarını yapıyorduk. Allah Azze ve Celle ilmimizi arttırsın hayri olmayan ilimden de bizi korusun. İşittiklerimizi güzelce hayatta tatbik edebilmek için bize kolaylaştırsın ve cennet amellerini bize sevdirsin. Bizleri burada buluşturduğu gibi Resulullah ve Vesselam'la birlikte Firdevs-i Cennetinde Rabbim bizleri Buluştursun Evet 73. Bab yetime Bakmanın fazileti üzerine bu Hureyre R.A'dan Rivayet edilen hadiste Dur ve kimsesizler için çalışan Allah yolunda cihat eden Gündüzleri oruç tutup Geceleri de namaz e, Namazla ibadet eden kimse Gibidir buyurmuştur Buhari Nefakat bir Müslüm 41 41'de bu şekilde geçer. Yani çok enteresan bir şekilde sevabından bahsediliyor. Yani günümüzde bu iş nasıl olur? Onunla ilgili de bazı ufak tefek güncel bilgiler vereceğim. Çünkü bu büyük bir hayır. Birçok arkadaşımızın buna gücü yetecek seviyede olan arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili bu eciri kaçırmamak adına bir şeyler yapılabilir. Evet. 74. Vab. Kendi yetimine bakmanın fazileti üzerine. 132. rivayet. Ayşe Radyallahu şöyle anlatıyor. Bana bir kadın geldi. Kadının yanında iki tane kız çocuğu vardı. Ve onlara bir şeyler ikram etmek istedim. Fakat bir tane sadece kurma vardı diyor. Bir hurmayı kadıncağıza verdim ve çocuklar arasında pay etti. Çocuklar onu yedikten sonra kalklar gittiler. Başka bir rivayette, ziyade başka bir rivayet daha var. Kadının da bir tane hurması vardı. Çocuklar bitirince, hatta çocuklar ona bakınca kadın kendisi de yemedi. Onu da tekrar paylaştırdı diyor. Ama buradaki rivayette sadece bir hurma vardı. Verdim. Çocuklarına paylaştırdı diyor ve kadın daha sonra gitti diyor. Akabinde Resulullah ve Sellem Eve döndü ve bunun üzerine Resulullah Sati Vesselam'a anlatıyor bu olayı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu, kim bu kızlardan birine ilik yapar, onlara güzel bakarsa kızlar onun için ateşten kendisini koruyan birer perde olur buyurdu. Buhari Zekat 10 Müslim 1 147'de. 75. bab yetime bakmanın mükafatı. 133 numaralı rivayette Nuratül Fihri Radvan'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Ben de yetimin işini üzerine alan kimse cennette şu iki parmak gibi olacağız veya şunun şuna yani Ahmet'in Hüseyin'e iki yakın arkadaşın birbirine yakınlığı gibi olacağız demiştir. Ee, rivayet edenlerden Süfyan bin Ueyne, Resulullah ve Vesselam'ın gösterdiği parmakların işaret parmağı ve orta parmak olduğu hususunda tereddüt etmiştir. Fakat bununla ilgili rivayetler var. İşaret parmağıyla e, orta parmağını birleştiriyor. Yani çok yakın olacağız diyor. Veya baş parmakla işaret parmağını birleştirerek gösteriyor. Çok yakın olacağız şeklinde. Buradaki yani iki parmak birbirine ne kadar yakın? Yan yana. Yani adalarında hiçbir şey yok. Yani şu anda benim sizde olduğumuzdan daha yakın. Şu anda yanınızda oturan arkadaş gibi yakın olacağınızdan bahsediyor. Kıyamet günü Resulü eslatı ve selamla. Ee, bu yüzden fazileti çok üstün e amellerden e, bir tanesi bu. Hasan İbâsı Raymond anlatıyor Ömer Radyo'dan ne oldu? Abdullah'ın sofrasında bir yetim devamlı bulunurdu. Abdullah bir gün yemek istedi, yemek geldi, yetimi de aradı. Fakat yetimi bulamadı, yetim çocuğu ilgilendi, yetim çocuğu bulamadı. Tabi yetim çocuk gelmeyince oturdular, yemeklerini yediler. Yemekleri yedikten biraz sonra yetim çocuk çıka geldi. Ee, Abdullah bin Ömer dedi ki, bu çocuğa da bir şeyler getirin, yiyecek hazırlayın dedi. Fakat dediler ki ya evdeki son yiyeceği yedik, hiçbir yiyecek yok. Yedik. Ee, Yiyeceğimiz hiç kalmadı. Öyle deyince hurma ezmesiyle balda oluşan bir yemek getirdi hemen çocuğa. Bu burada nedir? Ee, çok pahalı o zaman için. Çok pahalı bir yiyecek. Onu buldu. Getirdi ve çocuğa yedi. Vallahi dedi zarar etme, Yani geç kalmakla, yemeğe geç kalmakla zarar etmedin dedi. Hasan-ı Basri de diyor ki bu hadisin devamında. Valla diyor Ömer'in oğlu Abdullah da bu işte zarar etmedi. Çok pahalı bir yemek yedirdi ama Zarar etmedi. Çünkü bir yetime bu kadar ihtimam gösterip onu doyurdu. Hedefleri neydi? Peygamber'e sallallahu aleyhi ve kıyamet günü şu iki parmak gibi yani yanınızda oturan arkadaşınız gibi e, olmayı hedefliyorlardı. Allah bizleri de bunlardan, bu amel sahiplerinden kılsın inşallah. Amin. Amin. Sab bin Sa'd da anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam işaret parmağı ile baş parmağını göstererek böyle buyurdu. Buhari edep 24'te, Ebu Davud edep 131'de hadis nakledilmiştir. 136. rivayet Ebu Bekir bin Hafs radıyallahu ta'ala anlatıyor. Ömer radıyallahu ne oldu? Abdullah radıyallahu anh, Sofrasında bir yetim bulunmadan asla yemek yemezdi. Az önceki rivayetin bir benzeri. Bir sonraki rivayetler 76. Vapt'ta en hayırlı ev içinde yetimin bakıldığı evdir. 137. Ebu Hureyra'dan rivayet elde edildiğine göre Resulullah ve Sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar içindeki en hayırlı ev kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar için de en kötü evde kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetime bakan kimse cennette şu iki parmak gibi olacağız diye belirtmiştir. Tekrar parmaklarını göstererek i̇bn Mace Edep 6'da. Dikkat edilirse arkadaşlar son zamanlarda çok e, ünlü olan bir bilim dalı var dünyada. Beden dili denilen bir şey. İnsanlık tarihi eski fakat Bilimsel metodolojiye bunun girmesi, yaygınlaşması... Türkiye'den ben örnek vereyim. Son 20 yıldır aşağı yukarı, 30 yıldır. 1990'larda tanınmaya başlandı. 2000'li yıllarda da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Beden dili denen bir husus var. Beden dili insanın konuşurken yaptığı hareketlerdir. Bunun ne önemi var? Bunun çok enteresan yanları var. Sadece konuşurken yapılan hareket değil, yani içtimai hayatta karşılıklı insanlarla işte tokalaşma, oturma, bir şey anlatırken elinle işaret etme, elinin duruşu, anlatım biçimi, işte Peygamber e Aleyhisselatü Vesselam böyle olacağız diyor. Yani buradaki anlamı zenginleştiriyor yaptığı hareketlerle. İşte o kundakta konuşan çocuktan bahsederken de parmağını böyle emzik gibi emiyordu Resulullah ve Vesselam. Yani çocuğu anlatıyor, bebeği anlatıyor, sen o hemen emme hareketini yani çocuğun e, emzik emme hareketini yaptığı anda o bebeği otomatikman sen kafanda canlandırmaya başlıyorsun, kafanda pekiştiriyorsun, meselenin içerisine giriyorsun. Yani bugünkü bu tiyatral anlatım denilen, oyunsal anlatım denilen bir şey. İnsan e, beyninde çok etkisi artıyor bunun. E, bunu daha o yıllarda bile özenli bir şekilde uyguluyor Peygamber Esraatü sen beden dilini. Ve bu beden dini arkadaşlar, üst düzey yöneticiler, devlet başkanları, bürokratlar bunların özel eğitimlerini alıyorlar. Hani bizim devlet başkanımızda nasıl? Oturma hareketleri vardır. Bir Müslüman ülkenin devlet başkanı oturuşu farklıdır. Bir Amerikalı ya da Avrupalı bir devlet başkanı oturuşu farklıdır. Onlarla tokalaşması farklıdır. Elini uzatmanın bile yöntemleri vardır. Dominant denen yani baskınlık açısından bir takım özellikler vesaire. Konu biraz ucu açık ve zengin mesele. O yüzden şunu demek istiyorum. Aleykümselam. Peygamber Efendimiz ve selam diğer hadisler buradan hani yeri geldiği için söylüyorum. Diğer birçok aliste bu beden dilini çok etkili bir şekilde kullandığını görebilirsiniz. bunların tabi bir kısmı hadislere yansımış, bir kısmı yansımamış. Dikkatli olan sahabe'ler gözlemlerken onun yaptığı hareketle birlikte. O da çünkü bir şey anlatıyor, bir mevzu anlatıyor. Önemli bir şey. Bunu anlatırken bir yandan onu size orada hareketleriyle, beden diliyle bunu gösteriyor. Evet, 77. Bak Yetime merhametli baba gibi ol Abdurrahman bin Ebza olan, e, Davut Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Yetime merhametli bir baba gibi ol Bilmiş ol ki neyi ekersen onu biçersin Zenginlikten sonra fakirlik ne kadar kötüdür Bundan daha kötüsü de hidayetten sonra delalettir ''Arkadaşına bir söz verdiğin zaman verdiğin sözü yerine getir. Şayet verdiğin sözü yerine getirmezsen seninle arkadaşının arasında düşmanlık kalır. Düşmanlık oluşur. Hayırlı bir, bir işi unuttuğun zaman sana hatırlatmayan ve hatırladığın zaman sana yardım etmeyen arkadaştan Allah'a sığın.'' buyurmuştur. 139 numaralı rivayet. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Ben Müslümanların şöyle bir çavana şahit olmuştum. Onlardan bir adam sabah kalktığı zaman şöyle derdi. Ey ev halkı, ey ev halkı, yetimlerinize iyi davranın, yetimlerinize iyi davranın. Ey ev halkı, ey ev halkı, düşkünlerinize iyi davranın, düşkünlerinize iyi davranın. Ey ev halkı, ey ev halkı. Komşunuza iyi davranın, komşunuza iyi davranın. Sizin hayırlarınız çabuk hayırlarınız çabuk gitti. Yani önden gittiler ve öldüler. Siz de her gün daha düşük dereceleri hak ediyorsunuz. Yani sahabe'ler ve onları görenler vefat edip gittikten sonra gelen insanlar hayırları hep azalmaya başladı ve gitgide böyle bu azalıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ebu Umar'a hasen Basri'nin yine şöyle dediğini duydum diyor. O kişiyi sen istediğin zaman 30 bin kişiyle cehenneme girecek şekilde günah içinde görürsün. Ona ne oluyor? Allah ona lanet etsin. Allah'tan olan ahlakını çok düşük bir paraya sattı. Onu istediğinde, istediğinde şeytan yolunda kararmış ve yok olmuş görürsün. Artık ne insanlardan ne de kendisinden ona öğüt verecek kimse yoktur. 140 numaralı rivayette. Usame bin Ubeyt anlatıyor. İbn-i Silen'e yanımda bir yetim var dedim. İbn-i bana dedi ki çocuğuna yaptığın şeyi ona da yer. Çocuğunu dövdüğünde onu da döv. Yani çocuğunu e, terbiye etmek için bazı çocuklar çünkü gerçekten anlatmayla şey yapamazsınız. Bazı şeyler anlatamazsınız. Ufak yaşta bazen de burada yüzüne vurmama, çok aşırıya gitmeme. Yani korkutma babında bir dövme, fiske şeklindeki dövmeden bahsediliyor. Bazıları da var şey yaparlar yani ben çocuğuma bir fiske day vurmadım diye övünürler. Bu güzel bir şey. Fakat örnek bir şey değil. Nedenine gelince sen çocuk görmemişsin. Bazı çocuklar var. Ne yapsanız tamam mı? Çocuğa fiske vurmazsan biraz sana çok fena yapar. Yani fiskeden beter yapar. O yüzden o çocuğu eğitebilmek, terbiye edebilmek için bu gerekli. Bazı böyle çok haşere olan arkadaşlarından duyarız. Ya babam diyor beni sabah akşam döverdi diyor. Ama diyor çok yaramazlık diyor. Bir türlü diyor hep yaramazlık çok aşırı yaramazlık yapardık. Adam diyor ki iyi iyi ki dönmüş diyor yani. İyi ki dönmüş diyor yani bugün bazı şeyler yerine otur, oturuyor diyor. Dönmesediyo biz kim bilir neler yapacağız. Bu bağlamda da düşünülebilir. ama burada tabii. Dövmek tabii ki övülmüyor. Peygamber ve sen bunu söylemiştir. Mesela çocuklarınızı işte 9 yaşında namaza alıştırın. Şöyle şöyle kıldırın. Kılmazlarsa ufak bir şekilde korkutma maksatlı dövün. Yani burada Resulullah ve sen bugüne kadar dövdü mü? Dövmedik. Birazdan hadis gelecek. Enes'in meselesi var. Kimseye bırak dövmeyi. Niye öyle yaptın? Niye böyle yapmadın bile dememiştir. Tabii bu Peygamber ve selamın şahsiyetiyle alakalı da olabilir. Ki muhtemelen öyledir. Ee, o yüzden yani çok uysal, iyi bir çocuk olması güzel. Ee, hiç çocuğa bir fiske bile vurmadan büyütebilmek harika bir şey. Ama bazı çocuklar dediğim gibi çok aşırı haşarı olabilir. Onlar terbiye maksatlı. Burada tabii yüzüne vurmadan orada bir ince bir çizgi var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, 78. Bab Kendini çocuklarına adayan dul kadın. Ve bunun fazileti üzerine. 141 numaralı rivayet. Ah bin Malik Radalant'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben ve yanakları kararmış kadın, kocasından dul kalmış kadın ve evlenmeden çocuğuna sabreden kadın cennette şu iki kardeş parmak gibiyiz diyerek yine parmaklarını göstermiştir. Ebu Davut edep 130'da yani Babası ölmüş, kadın çoluk çocuğuna bakabilmek adına bunlarla ilgileniyor. Gerekirse de evlenmiyor, çocuk çocuğuna sahip çıkmaya çalışıyor bu konuda didiniyor. Resulullah sallallahu aleyhi sallam yine burada e, cennette şu iki kardeş parmak gibi izleyerek e, olayın e, önemini belirtiyor. 142. Şu meysoğül ateği anlatıyor. Ayşe radiallahu anhının yanında yetimin edebinden bahsedildi. Bir yetim ve onun çok et, ne kadar edepli olduğundan bahsediliyor. Ayşe Radevan da şöyle buyurdu. Yetim düzelinceye kadar ben onu döverim. Yetim düzelinceye kadar ben onu döverim buyurdu. Az önceki anlattığım konu gibi. E, Burada ki mesela aşırıya gitmeden ve onu güzelce terbiye etmek için bazen gerekli olabiliyor. 80. Bak Çocuğu ölen Müslümanın fazileti. 143 ve bu kureyir adamdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiştir Müslümanlardan birinin üç çocuğu ölür ve ona ahirette ateş derse bu çok hafif bir ateş olur. Buhar cenais Müslüman bir 150'de. Evet buradaki çok hafif ateş ne demek? Yani cehenneme layık bazı Demek ki şeyleri var, davranışı var. Öyle görünüyor. Cehenneme girmeye layık olan bazı davranışlarına binayen, ona ateş çok az dokunur. Neymiş bu? Meryem suresinin 71. ayetindeki. Sizden hiçbiriniz müstesna olmak olmamak üzere muhakkak cehenneme uğrayacaktır ayetindeki. Allahu Aze ve Celle'nin sözü yerine gelecek kadar. Burada. Ki yani demek ki çok hafifletilmiş bir şey. Sadece o yemin söz yerine gelecek kadar. E tabi yani ebediyen yahut e, böyle amof bir yıl biçiminde yani on bin, beş bin, 100 bin böyle devasal yıllar gibi cehenneme girmek yerine bir an böyle bir Allah'ın sözü yerine gelecek kadar ateş görmesi hiçbir şey değil. Yani o mantıkta düşündüğümüz zaman ee bu, bu da yine Allahu Teala'nın bu kullarına bir takım merhametinden. 144 Ebu Hureyre radıyallahu bir kadın Resulullah'a bir çocukla gelip dedi ki: "Ya Resulullah, bu çocuğa dua et. Ben daha önce üç tane çocuğumu kaybettim." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Sen çok kuvvetli bir duayla kendini ateşten korudun." buyurdu. 145 Hayat el-Abz anlatıyor. Oğlum öldü. Bundan çok şiddetli bir acı duydum. Bunun üzerine Ebu Hureyre'ye şöyle dedim. Ey Ebu Hureyre! Ölülerimizden dolayı gönüllerimizdeki e, gönüllerimizi kendisiyle sakinleştireceğimiz bir şeyler Resulullah'tan biliyor musun? Yani çocuğum öldü. Gönlümde acısı çok taze. Ve bu acıyı hafifletecek olan Resulullah'tan bir şeyler biliyor musun? diye sordu. Ebu Hureyre'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dediğini duydum. Sizin çocuklarınız sudan hiç ayrılmayan canlılar gibi cennetin her köşesinde gezen ve cennetten hiç ayrılmayan canlılardır. Müslim 1.154'te. 146. rivayet. Cabir bin Abdullah rad. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle rivayet etmiştir. Kimin üç çocuğu ölür de sevabını Allah'tan umarak sabrederse cennete girer. Biz dedik ki ya Resulullah iki çocuk olursa yine cennete girer mi? Resulullah ve Vesselam yine evet iki çocuk olursa da cennete girer buyurdu. Ravi Mahmud bin Levit diyor ki, Cabir'e şöyle dedim, Vallahi eğer siz bir çocuğu ölü demiş olsaydınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da evet bir çocuğu olan da derdi diye düşündüm diyor. Ee, Cabir de evet vallahi ben de böyle diyeceğini sanıyorum dedi. Yani böyle diyeceğini umut ediyorum dedi. Müslim 155'te. Ebu Hureyre 147 olduğu rivayette şu şekilde anlattı. Bir kadın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam'a bir çocukla gelip dedi ki: "Ya Resulallah bu çocuğa dua et. Ben daha önce 3 çocuk defnettim. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam, "Sen çok kuvvetli bir duvarla ateşten korundun." Ebu Hureyre de anlatıyor. Bir kadın Allah Resulüne gelip dedi ki: ya Resulullah, meclisinde sana söz söylemeye benim gücüm yetmez. Bize bir gün söz ver, o gün sana gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size söz verilen toplantı falanın evindedir. Kadınlar orada toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de toplantıya geldi ve onlara söyledikleri söyledikleri arasında şunlar da bulunuyordu. Yani kadınlar geliyor, özellikle bir kadın, Allah'ın Resulü erkeklere... Din anlatıyorsun, vakit ayırıyorsun. Biz tabi gelemiyoruz. Bize de bir gün vakit ayır. Bize de gel dini anlat diye talepte bulunuyor. Sonra Resulullah Esra'nın bu talep üzerine tamam deyip bir evde belli bir gün saat belirleyip orada e, kadınlara da ders yani İslam'ı anlatmaya başlıyor. Evet burada söylediklerinden birçok da bir şey anlatıyor. Bunlardan biri içinizden herhangi bir kadının üç çocuğu Ölür de sevabını Allah'tan umarak sabrederse kesinlikle cennete girer buyurdu. Bir kadın sordu Ya Resulullah, iki çocuğu ölmüşse de cennete girecek mi? Aleyhissalatü vesselam, iki çocuk olsa da buyurdu. Rahi Süheyl, hadis ezberlenmekte ve hadisle ilgili diğer konularda çok dikkatliydi. Yanında hadis yazabilen hiç kimse yoktu. 149 numaralı rivayet Ümmü Süleym. Anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Bana şöyle buyurdu. Ey müsliğim. Müslüman ana ve babanın üç çocuğu ölürse Allah çocuklara olan rahmetinin lütfuyla o ana ve babayı muhakkak cennete koyar. Ben dedim ki iki çocuğu ölmüşse de mi cennete girecek mi? Yani cennete girecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet iki çocuğu da olsa cennete gider buyurdu. Sasa bin Mavi eee anlatıyor. Ebuzer Radyoland'la karşılaştım. Omuzunda bir sutulumu vardı. Ona dedim ki kaç çocuğun var? Yağbuzer. Ebuzer "Sana bir haber vereyim mi?" dedi. Ben de "Evet ver." dedim. Ebuzer şöyle dedi. Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Bir Müslümanın ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölürse Allah çocukları olan rahmetinden lütfuyla o kimseyi muhakkak cennete koyar. Müslüman bir köle azar eden bir kişinin her organı için azar ettiği kölenin her organı fidye kılınır buyurdu. Mesela Cenayiz 25'te 151 numaralı rivayette Enes Bin Manik Radolun'a tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir Müslümanın ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölürse Allah çocukları olan rahmetin, rahmetinin lütfuyla o kimseyi cennete koyar. Bu ayrı cenayiz 92'de. 81. Bab. Ölü doğan çocuk bile bir rahmettir. Yani doğmadan ölü doğan çocuklar için. 152 numaralı divayette. Seybin Hazaliye radyo olan çocuğu ol, olmayan sahabilerdendi. O şöyle dedi. Eğer İslam döneminde benim ölü doğan bir çocuğum olsaydı ve ondan sevap beklemem benim için bütün dünyanın ve içindekilerinin benim olmasından daha sevimli olurdu. Seyh bin Radı olan Kur'an-ı Kerim'de öğlen rıdvan ağacının altında beyat edenlerdendi. 153 Abdullah bin Mesud R.A.T.an rivayet edildiğine göre Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu Hanginizin varisinin malı ona kendi malından daha sevimlidir? Sahabe Ey Allah'ın Resulü bizden kendi malı varisinin malından kıymetli olmayan kimse yoktur dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. İyi anlayınız ki hiçbirinizin varisinin malı ona kendi malından daha sevimli değildir. Senin malın ölmeden önce yaptığın hayırdır. Varisinin malı da öldükten sonra bıraktığın maldır. Bu Rikak 12'de rivayet edilmiştir. Abdullah bin Mesud Radya anh'tan rivayet edildiğine göre... <gülüyor> Resulullah Sallallahu Aleyhi ve şöyle buyurdu: Sizde kime kısır dersiniz? Kime kısır dersiniz? Asap, kısır yani çocuğu olmayan kişidir dediler. Aleyhisselatü Vesselam hayır, kısır bu değildir. Esas kısır, çocuklarından hiçbirini kendisinden önce ayrete göndermeyen kişidir. Buyurdu. Müslüman bir 30'da Abdullah bin Mesut radıhallah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Aranızda pehlivan kim dersiniz? Kime dersiniz? Asap kendisini erkeklerin yenemediği kimseye ederiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve hayır. Gerçek pehlivan öfke anında öfkesini yenebilen kimsedir. Öfkesini tutabilen kimsedir diye buyurdu. Müslim bir 30da Evet. 82. bölüm kölelere iyi davranmak üzerine. Buraya geçmeden önce şeyi belirtelim. Ee, yetim, yetime bakmakla alakalı. Biliyorsunuz şu anda günümüzde elhamdülillah yani etrafımızda, çevremizde, ailemizde sağda solda pek yetim bulmak mümkün değil. Ee, tabii bu çocuklar için büyük bir rahmet. Hayır yapmak isteyenler için de bir şey, kapalı bir kapı rahmet kapısı, yani o kapının kapalı olmasıdır. Fakat tabii her halükarda elhamdülillah tabii çocukların babasız kalması hiç iyi bir şey değil. Fakat dünyanın birçok yerinde, yakın beldelerde savaşlar oluyor. Ve özellikle İHA gibi e, bazı yardım kurumları e, bu yetimlere belli yetim yurtları açarak belli ülkelerde yetim yurtları açarak bunlara bakıyor. Mesela diyor ki, her ay bana diyor 100 TL söz vereceksin yani o 100 TL ama diyor ki bu ay aksattım falan yok. yani Çünkü onunla sana, senin için bir yetim çocuğa orada bakılıyor. Tamam mı? Ya da hazırlayacaksın. Bir yıl söz veriyorsun. 1200 lira yapar mesela. Bunu 1200 lira verebileceğinden eminsen kendini ayarlıyorsun. Oraya başvuruda bulunuyorsun. İşte internetten oluyor, telefonla vesaire. Yani sitesine girip bakabilirsiniz. Telefonla da arayabilirsiniz. Ee, ve buradaki bir yetime taahhüt ederek, bir yetime bakıp işte bu sevabı kazanabiliriz arkadaşlar. Yani bu hayır kapısını Allah bizim için açık tutuyor. Ee, bu da e, artı bilgi olarak bunu da söyleyeyim. Birçok arkadaş bunu bilir ama bir hatırlatma babında tekrar ettim. Evet. Kölelere iyi davranmak. 82. bak Ali Radallahu'nda anlatıyor. Resulullah ve Selam'ın Hastalığı ağırlaşınca buyurdu ki ya Ali sen bana bir kürek kemiği getir ona ümmetin delalete düşmeyeceği şeyleri yazdıracağım dedi. Ee, kürek kemiği bu hayvanın şuradaki geniş bir kısım var ya o kürek kemiğidir eskiden tabii kağıt mantı yok. Yani şuradan kağıt getir not alalım falan kağıt kalem getir böyle bir şey yok. Ya Ceylan derisi gibi e, düzgün derilere yazılıyor ya da kemikler üzerine e, yazılar yazılıyor. Durum böyle olunca e, tabi her yerde bulunan bir şey değil. Bir yerden gidip alması gerekiyor. Tabi Resulullah ve Vesselam bu bahsettiği şey artık ölüm yatağındayken söylediği bir mesele. Durum böyle olunca Ali Radalland diyor ki yani döndüğümde ölmesinden korktum. Yani yetişememekten korktum. Dedim ki ya Allah Resulü bana sen söyle ben ezberimde aklımda tutarım sonra yazarım. Sen bana söyle dedim diyor. Sonra Resulullah ve Vesselam kendi Omzuyla benim pazum arasında kafasını yasladı. Yani şu şekilde kendi omzu Ali olan omzu burada pazısının üzerine kafasını yaslayarak e, Ali Radolan'a anlatmaya başladı. Yani e, hayır olan bazı şeyler söyledi. Bunlar neydi? Namazı kılmayı, zekat vermeyi ve kölelerinize iyi davranmayı emrediyorum buyurdu. Ruh çıkıncaya kadar bunu söyledi. Tabi başka şeyler de var. Söylenem ama şimdi her hadiste belli bir konuya dikkat çekiyor. Bunu söylüyor. La ilahe illallah Muhammeder Muhammedur Rasulullah. Kelime-i bize emretti ve buyurdu ki bu iki şahadet kelimesini söyleyen kimseye ateş haram olur. Ahmet bin Hanbel 693'te bunu edirtmiştir. Abdullah bin Mesud Radyalan'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu aleyhi ve Vesselam şöyle buyurdu. Siz davet edenin davetine iştirak ediniz. Hediyeyi reddetmeyiniz ve Müslümanları dövmeyiniz. Ahmet bin Ambel 3838'deki rivayet. Ali Radyalan'ta Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle dedi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve Vesselam'ın son sözü şuydu. Namazı kılın, namazı kılın. Sahip olduğunuz kölelerle ilgili Allah'tan korkun. 83 kölere kötü davranmak 159 numara rivayet Ebu Darda Radyoland insanlara şöyle diyordu. Biz sizi veterinerlerin hayvanlarını tanıdığından çok daha iyi tanırız. Biz hem iyi olanlarınızı hem de kötü olanlarınızı biliriz. Hayrı beklenen Şerrinden emin olunanlar sizin iyilerinizdir. Hayrı beklemeyen, şerrinden emin olunmayan ve kölesi azat edilmeyenler ise sizin kötülerinizdir. 160 numaralı rivayet Ebu Usame, Radyo'landı anlatıyor. İyileğe mani olan, hiç kimseye ikram etmeden tek başına konuklayan ve kölesini döven kimse Rabbine karşı körüdür 161 numaralı rivayet Hasan-ı Basri şöyle anlatmıştır. Bir adam kuyudan su çekip devesine yüklemesi için kölesine emir verdi. Köle kuyunun başına başında uyudu. Bunun üzerine adam bir ateş alevi getirip kölenin yüzüne attı. Köle kuyuya atladı. Sabah olduğunda köle Ömer Radyolan'a gitti ve Ömer Radyolan kölenin yüzünde olanı görünce onu derhal azadet buyurdu. 84. Bab hizmetçiyi Bedeviye satmak. Amr Radolant anlatıyor. Ayşe Radolant'ın e, cariyesinin özgürlüğünü kendi ölümüne bağladı. Cariyesinin özgürlüğünü kendi ölümüne bağladı. Daha sonra Ayşe Radolant hastalandı. Kardeşinin oğulları bir zenci kabilesi olan Zütti kabilesinden bir doktora durumu sordular. Doktor bana cariyesi tarafından büyülenmiş bir kadından bahsediyorsunuz dedi. Ayşe'ye haber verildi. Ayşe Radyoğlu Hanım'a cariyesine sordu. Bana büyü mü yaptın? Cariye evet dedi. Ayşe Radyoğlu neden yaptın? Sen ebedi olarak kurtulamayacaksın. Çünkü helak edici bir günah. Evet kurtulamayacaksın dedi. Sonra Ayşe Radyoğlu dedi ki bunu kölelerine kötü davranan bir bedeviye satın. Ahmet bin Ambel 6 taksim 40'ta bu şekilde rivayet etmiştir. Evet 85. bapta hizmetçi affetmekle alakalı olan hadisler 163. E bu Usame Radıhallah anlatıyor. Resulullah ve vesselam iki köle ile beraber meclisine meclisimize teşrif ettiler. Kölelerden birini eee Ali verip buyurdular ki Sakın bunu dövme. Çünkü ben namaz ehli olan kimseyi dönmekten men edildim. Bizimle karşılaştığı günden beri bunu namaz kılarken gördüm. Diğer köleyi de Ebu Zer'e verip buyurdular ki buna iyi davranmanı tavsiye ediyorum. Daha sonra Ebu Zer köleyi azar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e sordu. O köleye ne yaptın? Ebu Zer cevap verdi. Ona iyi davranmamı bana emrettin. Ben de onu özgürlüğüne kavuşturdum. Buyurdu. Ahmet bin Ambel de rivayet edilmiştir. 164. Enes bin Malik Radelant'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Medine'ye ilk geldiğinde bir hizmetçisi yoktu. Ebu Talha elinden tutup beni Resulullah'a götürdü. Beni onun huzuruna sokunca dedi ki ya Resulullah. Enes akıllı ve anlayışlı bir çocuktur. Size hizmet etsin. Enes bin Malik Radelant diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Medine'ye ayak bastıktan ahirete irtihaline kadar hazarda ve seferde ona hizmet ettim yaptığım hiçbir şeyden dolayı bunu bir şey yaptım da neden bunu yaptım bir şey de yapmadım neden bunu yapmadın diye tek bir sefer bana bir şey demedi diyor Buhari Vesaya 25 Müslim Fezail 52'de evet 80 86. Bak köle hırsızlık ettiği zaman. 165. Ebu Hureyre Rada'lıktan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir köle hırsızlık ettiğinde 20 dirheme dahi olsa onu satın. Ebu Abdullah Rada'lıktan şöyle dedi. Neş 20 dirhem. Nevat 5 dirhem. Evkiye ise 40 dirhem gümüş miktarıdır. Köle suç işlerse. 166. Asim bin Lakit bin Sahra. O da babasından şöyle rivayet ediyor. Resulullah ve Vesselam'a vardım. O sırada Resulullah'ın çobanı Ağıl'a bir kuzu koydu. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhisselam bir koyun kesmesini çobana söyledi ve buyurdu ki bunu senin için kestiğimi zannetme. Zannetme anlamındaki metni e, tahsetme değil de tahsibenle olarak söyledi. Bize ait yüz koyun var daha fazla artmasını istemiyoruz. Çoban bir kuzu getirdiği vakit kuzunun yerine bir koyun keseriz. Söyledikler arasında şunlar da vardı. Hizmetçini dövdüğün gibi sakın hanımını dövme. Oruçlu olduğun zaman hariç abdest alırken burnuna çok su çek buyurdu. Evet. Hizmetçiye kötü zam beslemek beslememek için teslim edilen eşya mühürlenir. Burada hizmetçiden kasıp çalışan arkadaşlar. Burada birçok arkadaşımız bir yerde çalışıyor ya da çalışanları var. O açıdan önemli bir rivayet bu. Şey gibi hani Peygamberi Eseratü aranızda bir alışveriş yaptığınız zaman yazın diyor ya. Onun gibi önemli bir rivayet bence. Ebu Aliye anlatıyor. İçimizden biri hizmetçilere kötü zam, beslemememiz veya kötü ahlakı alışkanlık haline getirmemeleri için onlara teslim edilen eşyayı mühürlemek, ölçmek ve saymakla emrolunduk. Ee, şimdi şöyle düşünün, bir çalışanınız var bir de malınız var. Bu malı hizmetçiye teslim ediyorsunuz ya da çalışanı teslim ediyorsunuz. Diyorsun ki bunu akşama şuraya götür, şuraya teslim et. Şuraya gelip alacak vesaire ya da ona bir şekilde veriyorsunuz. İçinden malın eksilmemesi için eee ...yahut o çalışanın oradan maldan almaması için, yani bir şekilde bir sorun yaşamamak adına... ...yani biliyorsunuz onlarca sorun çıkabilir böyle bir işte. Sayacaksın, mesela ne verdin? Cep telefonu satıyorsun. 100 tane cep telefonum var, markaları, modelleri belli. Bunların hepsini tek tek çalışanın yanında sayacaksın, kayda alacaksın. Diyeceksin ki bak sana şu kadar, 100 tane cep telefonu şu marka modelle... ...işte şu bataryası ile birlikte, kulaklığı ile birlikte teslim ediyorum. Vereceksin, o onu bilecek yani bu akit yoluyla da olsa küçük bir sözleşme gibi, ee, ondan sonra şimdi sen saymadan verirsin, unutmuşsundur sayısını yahut da bir yere başka bir şey vermişsindir, adam alır götürür, teslim eder onu. Sonra teslim ettiği, alışveriş yaptığı adamdan tahsilata gidersin, sen 100 tane hatırlarsın, adam der ki av al sana 80 tane farz. Ya ne 80, ben size 100 tane verdim, yok adam 80 tane getirdi bana. E, çar adamını gelsin gelecek adam Sekse, Evet 80 tane verdim Sen bu sefer can, lan çalışan bizim malı götürdü Bu sefer Lan zaten bu adam böyle hemen Zaten ön yargı insanlar çok açık Belki susuz yere adam günahını alacaksın Ve <gülüyor> da tam tersi ahlaksız insan Maalesef çok fazla günümüzde Yalan söylemek hırsızlık yapmak Bunlar artık çok bayolaşmış işler Ceza sistemi çok fazla olmadığı için e, O yüzden Toplumsal ceza yahut da toplumda e, yapılan cürüme göre, özellikle yalan, hırsızlık, ahlaksızlık gibi işlere toplumun çok ciddi tepki vermesi lazım. Yani adam yalan atıyor, biz de dinliyoruz. Hikaye, hikaye dinler gibi dinliyoruz falan böyle. Şimdi adam bozulmasın, kırılmasın diye yalan söylediği zaman şey de yapmıyoruz yani. Ya sen ne biçim adamsın deyip adamı zora da sokmuyoruz. Halbuki bunu yapmak gerekiyor. Neden? E, hatırlarsanız Ebu Sufyan Rum kralının karşısına çıktığında Resulullah ve Sam hakkında yalan söyleyemiyordu. Söyleyememesinin sebebi toplumda yalana iftiraya acayip kesin bir şey vardı. Yani müşrik toplumda dahi yalana iftiraya karşı acayip böyle bir tepki vardı. En kötü ihtimalle alay alınır. Lan bu yalancı zaten bunu sözüne güvenilmez deyip toplumda seni ifşa ederler. O toplumdaki bu yaptırım yani kanundur bu. Toplumsal kanundur. Zaten anayasalar böyle çıkar bu kanunla, toplumsal kanunla bakın, toplum korunuyor yine. Toplum korunuyor. Düşmanına karşı adam yalan söylemiyor ya. Bizde adam Müslüman karşına karşı yalan söyleyebiliyor. İftira atıyor, iftira. Müslüman karşıya Yan yana namaz kıldığı adama iftira atıyor ya. Ben gördüm. Çok gördüm en iyi. Allah göstermesin. Hiç kimseye göstermesin. Çünkü insan üzülüyor. Ha, Müslüman böyle değil. Ama onlar Müslümanlıktan nasip alamamışlar. Kıldıkları namaz onlara fayda vermemiş. Öğrendikleri ilim fayda vermemiş. Sohbetimizin en başına ne dedik? Allah'ım ilmimi arttır. Hayro olmayan ilimden de beni koru. İlim fayda vermemiş. Kıldığı namaz fayda vermemiş. Adam gözünün içine boka boka böyle yalan söylüyor. Diyor sen öyle deme böyle yap. Allah Allah. Şimdi bir de sen şüpheye düşüyorsun bu sefer. Allah Allah diyorsun ya ben lan acaba yanılıyorum falan deyip böyle bir şaşkına dönüyorsun. Yani profesyonel insanlar var. Bunun sebepleri toplumda ha, söylüyorsun bak bu adam yalan söyleyen birisi. Bu adam böyle kombine bir şekilde arda -ar arda iftira atabiliyor. Söylüyorsun suratına bakıyorlar. Yani ya işte toplumda bu oturmamış. Tepkisizlik var. Aşırı bir tepkisizlik var. Peygamber ve Vesselam'ı sen sahabenin yanında Arzuçı neden o toplum böyle düzgün yaşıyordu? Arıza çıkardın mı? Sopayı yersin. Diye. En kötü, en hafifiyle sopayı yersin yani. Öyle kolay değil. Biz bakıyoruz işte. olur falan. Ya düzelir, dua, dua edelim falan. Bazı şeyler duayla düzelir ama bazı şeyler de kusura bakma sopayla düzelir. Yani iş şey olarak söylüyorum. Yani ona karşı tepkiyle anlamında demek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tepki göstermek gerekiyor. Tepki tabii öncelikli olarak olumlu ya yönelik olmalı. Her şey yerine göre davranışlı olur. Evet. En son dediğimiz neydi? Bir malı teslim ederken çalışanınıza ya da onun bir yere götürmesini isterken mutlaka kayıt altına alın. Yanında sayın, ölçün, tartın. Yani neyse, işte elik veriyorsun 50 kilo. Bunu götür. Pazarda sat diyor. Ama tartacaksın bunu. Kaç kilo? 50 kilo. Burada iki şeye fayda sağlarsın. Bir, kendi hukukunu korursun. Kendi malın zayi olmadığı için para kazanırsın. İki, arkadaşın ya da çalışanını şeytanın gelip onun onunla oynamasına yol vermezsin. Sen şimdi onu ölçüp tartmazsan şeytan küçük bir vesvesi. Lan Sen şimdi buradan 50 kilo, burada erik var. İçinden 10 kiloyu kendi tarafına örtüp satsan. Ya nereden fark edecek? Şeytan böyle o anda en paraya ihtiyacın olduğu anda gelir bunu yapar. Bu sefer ne var? Adım ifsan eder. Allah korusun. Tamam mı? Sakın şey yapma. Ya bu adam namaz kılıyor. Bundan kötülük gel. Hayır. İsterse sahabe olsun vereceğiniz kişi. Bu ona güvenmediğiniz anlamına gelmez. Bu karşılıklı hukuk korumak içindir. Peki. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabelere diyordu. Aranızda bir iş yaptığınız zaman yazışın diye. Sahabe bunlar ya. Bize demiyor yani. Bizim gibi hani böyle bir İslam'ı tam yani yaşayamayan, cahil, bozuk bir topluma da demiyor. Sahabeler toplumuna diyor, yazın diyor. Yani buradaki amaç, siz üç kelt yaparsınız anlamadı değil. Ola ki unutursun, şaşırırsın. Şeytan gelir birbirine vesvese verir. Bu sefer ne olur? Küçücük bir şey yüzünden bu sefer arada kan davası çıkar. Yani ya sen benim malımı çaldın falan deyip adama iftira edebilirsin. Yahut da senin malının çalınıp zarara doğrayabilirsin. Yani her şekilde zarar. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Zaten dikkat edin Müslümanların arasında çıkan sorunları bakın güncel sorunlara yüzde 95'i günlük ticari sorunlardır, günlük ahlaki sorunlardır. İslami sorunlarımızda yani çok sapkın tarikatlar Akide dışında ya yani sapkın tarikatlar ve birkaç meselelik Akide sorun dışında bir şeyimiz yok yüzde 90 ortak diyeyim hani çok mesele ortak bir sorun yok. Ee, hep aradaki sorunlar Müslümanlar arasındaki sorunlar arkadaşlar büyük çoğunluğu dünyalık meselelerdir. O yüzden her şeyin ölçüsüne göre ölçüde davranılması çok çok önemli. Evet, 89. babta. hizmetçi kötü zan beslememek için teslim edilen eşya sayılır. Selman Radwan anlatıyor, hizmetçine karşı kötü zan beslerim korkusundan dolayı yemek yapmak için eti alınmış kemikleri bile ona teslim ederken sayarım. Eti alınmış kemik. Yani gidin şurada bedavayı alırsınız yani. Yani şey yok yani hiçbir meta değeri yok. Ama onu bile diyor hizmetçime verirken sayarım. Neden? Bu bir prensiptir, bir alışkanlıktır. Yani e, değersiz bir şey için bile olsa bunu yaparsan daha sonra daha değerli bir şeyde de bunu yapan bir prensip sahibi, alışkanlık sahibi insan olursun. Selman Radyalan'ta anlatıyor. Kötü zan, besleme korkusundan dolayı ete alınmış kemikleri bile sayarım bir başka rivayet 90 e, hizmetçinin edebi 170 numara rivayette Yezid bin Abdullah bin Kuseyit anlatıyor Ömer'in oğlu Abdullah radıyolan kölesine bozdurması için altın veya kağıt para vererek Saraf'a gönderdi köle bozdurma işini bir müddet tehir ederek parayı Saraf'a bırakıp eve dönünce Abdullah bin Ömer kölesini şiddetli bir şekilde dövdü ve ona dedi ki hemen git benim sana verdiğim şeyi geri getir ve sakın onu bozdurma 171 Ebu Mesud Radolland anlatıyor ben kölemi dövüyordum bu sırada arkamdan şöyle bir ses işittim ya abi Musa bilmiş ol ki senin ona gücünün yettiğinden daha çok Allah'ın sana gücü yeter geri döndüm baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolunda. Ona dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah rızası için bu köleyi bu köle hürdür azat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şayet sen bunu yapmamış olsaydın ateş elbette sana dokunurdu. Veya seni ateşin alevi yalardı. Müslim 34'te. Evet. Bazıları diyor ya İslamiyet'te de kölelik varmış. Ya da, ileride bazı hadisler gelecek. Yani dersin ki elhamdülillah bu dönemde köle olmak varmış. Sahabenin kölesi olmak varmış yani tamam mı? Ee, nedenleri bazı hadislerde çok açık bir şekilde belirtiliyor. Zaten burada bakıyorsun. Yedinden yediriyorsun, giydiğinden giydiriyorsun. Yani e, kendi evladına belki bir şeyler söylersin, tokat atarsın, şu bu hani bir şey dersin. Ona onu bile demene neredeyse fırsat vermiyor. Acayip bir şey. Allah yüzünü çirkinleştirsin deme. 91. vabıda, 172. rivayet Ebu Hureyre adından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle burada rivayet edilmiştir. İnsanlara Allah yüzünü çirkinleştirsin demeyin. Ebu Hureyre radiallahu anh dedi ki, İnsanlara Allah senin yüzünü ve yüzü senin yüzüne benzeyen kimsenin yüzünü çirkinleştirsin demeyin. Zira yüce Allah Adem asallarının kendi suretinde Yaratmıştır dedi. Buradaki tabi yanlış anlaşılmasın. Adem aleyhisselam Allah azze ve haşa suretinde değil. Burada farklı bir şey var. Bu bu tip buna benzer rivayetleri ilim ehli olan hocalarımızdan şekilde bir şekilde öğren, yani sorarak konuşmanız, öğrenmeniz gerekir. Çünkü konunun farklı bir takım şeyleri var. Evet 92. Yüze vurmak yasaktır. Ebu Kureyre Radyalan'tan rivayet edildiğine göre Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz hizmetçisine vuracak olursa yüzüne vurmasın. Buharı, ırtkı 20, Müslüm 1, 112'de. 175, Cabir Radyalan'ta anlatıyor. Resulullah Sati Vesselam burnundan dağlanmış, burun deliklerinden duman çıkan bir hayvana rastladı. Şöyle buyurdu. Şu hayvanı bunu yapana Allah lanet etsin. Sakın hiç kimse yüzü dağlan, dağlamasın ve yüze vurmasın. Müslüm Libas 107'de. Yani insana bırakın hayvana dahi yüzüne vurmak, işkence yapmak, dağlamak vesaire bu tip şeyleri yasak ediyor. Hayvanlar yani bu Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını okursanız sizin bizim gibi Canlı canlılar olduğunu görürsünüz. Kendi aralarında lisanlarının olduğu, duygularının olduğu, belli bir takım şeylerin olduğunu görürsünüz. Onu bırakın. Bir adım daha öteye gidelim. Hiç ihtimal vermeyeceğiz. Bitkiler. Bitkiler, arkadaşlar, bildiğiniz e, bunların lisanı da var. Canlılar söylediklerinizi anlıyor. Bitkiler üzerinde deneyler yapan bazı bilim adamları var. Eee bir gün gidiyor işte bir bitkiler var. İşte gidiyor. Bitkiye güzel şeyler söylüyor. İltifakta bulunuyor. Diğer bitkinin odasına gidiyor. Ona böyle bağırarak sert bir dille konuşuyor. Tamam mı? Buna benzer böyle şeyler yapıyor. Güzel konuştuğu, övgüde bulunduğu, onun yapraklarıyla ilgilendiği bitkiler çok daha güzel bir şekilde gelişip büyürken yanında bağırılıp çağrılan, güzel söz söylenmeyen bitkiler ise günden güne sormaya başlıyor. Bunlarla ilgili, hatta bunun yanı sıra işte Kur'an ayetlerinin okunduğu, belli zikirlerin söylendiği bitkilerde ise çok daha farklı gelişmeler. Hayvanlarda bile, hayvanlara bile güzel söz söylediğiniz zaman bunu hayvan anlıyor. Bitki anlıyor. O yüzden ee, bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu nasihat hepimiz için. Peygamber ve selamın bir rivayeti vardır. Şeyde buhar Ben Bana diyor peygamberlik gelmezden önce e, bir yerden geçerdim ben. Diyor. Orada bir kaya vardı diyor. Geçerken kaya bana selam verdi. Ben de selamını alırdım diyor. Kaya. İşte biliyorsunuz hurma kütü. Yine Buhar'daki hadis. Üzerine çıkıp hutbe verdiği bir hurma kütü var. Kuru hurma kütü. Üzerine çıkıyor insanlara e, hutbe veriyor. Daha sonra bir kadın var. Bunun bir marangoz kölesi var kadının. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim iyi bir marangozum var, kölem var diyor. Söyleyeyim sana şöyle bir mimar yapsın birkaç basamaklı onun üzerine çık rahat rahat şöyle basamaklı onun üzerinden insanlar konuşuyor. Tamam diyor. Kadın yaptı diyor bunu. Resulullah'a verdi. Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi mescide koydu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine çıkıp hutbe irade etmeye başladı. Daha sonra kütükten diyor, deve iniltisine benzer bir inilteme gelmeye başladı. Ağlar gibi bir inleme diyor. Deve yavrusunun inlemesi gibi. Bir inleme gelmeye başladı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kütüğün yanına gidiyor ve onunla konuşuyor. İstersen diyor Allah seni burada yaşarsın. istersen senin cennette bir hurma yapsın falan gibi bir şey var. Ondan sonra onun cennette bir hurma olması şeklinde duası var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani tabi bunlar biraz bazı insanların akıllarına şey geliyor. Yani ya işte falan böyle ya o, o da mı var falan gibi böyle sanki şey bilim kurgu hikaye gibi. Yani bir film izlese inanıyor ona. Yani bir Süpermen filmindeki e, karaktere adam inanmış yani. Ama Kur'an'da ve sünnette geçen bir bilgiye inanası gelmiyor. Ama bilim bugün onları yalanlıyor. Bu tip insanları zaten, bunların zaten bilimle de alakası yok. Sadece dillerinde vardır. Birkaç tane ateist sapık bilim adamı kılıklıyı okumaktan başka yaptıkları hayatta bir şey yoktur. O da 3-5 tane takvim markası gibi bir yerde şeyi denk gelmiştir. Yazısı denk gelmiştir. Onları okurlar. Sonra bilim havarisi keserler. Millete böyle hakem keserler. 3-5 tane yazı okuyup böyle. Fakat o işler öyle değil. Biraz bilimin içerisine girdiğiniz zaman gerçekten acayip şeyler var. İnanılmaz şeyler var. Şimdi bilim sanatın içerisinde de var arkadaşlar. Sanatın içerisindeki yani güzel sanatlardan bahsediyorum. Bunların içerisinde de acayip bilimsel şeyler var. Bunları tabii derleyip topladığınız zaman ortaya inanılmaz şeyler çıkıyor. Mesela iki hafta önce Yarguz'a gittik. Buradaki arkadaşlar bir kısmına gelmişti. Orada Ebu Sayut Hoca kütüphanede bir sohbet yaptı bize. En son şeye koyduk yaratılışgayesi.com ve yaratılışgayesi YouTube sayfasına... Onu baştan sonra dinlerseniz güzel çok güzel bir takım örneklerden bahsediyor. Yani düşünme, bilim e, bunların algılanmasıyla alakalı çok çarpıcı örnekler var. O sohbeti mutlaka dinleyin. Vucubiyet sohbetin ismi. Vücubiyetin durumuyla alakalı e, bir sohbet ama içerisinde birçok konuya değilmesi haseriyle yani bir saatlik yaklaşık bir sohbet. Bunu özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu şöyle buyurken dinledim diyor. Kölesinin yüzüne vuran veya yapmadığı bir suçtan dolayı onu döven kimsenin kefareti kölesine azat etmesidir. Köleyi azat edin buyuruyor. Kölesini dövene ahirette kısa uygulanır. Hiç kimse haksız yere kölesini sakın dövmesin. Aksi takdirde kıyamet günü dövüne kısas uygulanır. 182 Ebu Leyla diyor ki Selman evinden çıktı. Bir de baktı ki ahılda hayvanı yedi yemi devamlı yere düşürüyor. Selman kölesine dedi ki eğer ben ahirette kıssastan korkmasaydım elbette sana acı verirdim. Yani döverdim seni e, diyor. Tabii nereden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biliyor. Kölesini haksız yere dövene bir kıssa uygulanacak. E bu Hudeyrer radıyallahu an'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Elbette bütün haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan kıssasla hakkını oluncaya kadar müslim 1.60'ta. Ümmü Seleme Radyeoland anlatıyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hanımlarından Ümmü Seleme'nin evinde bulunuyorduk. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi hizmetçisini veya başının hizmetçisini çağırdı. Hizmetçi geç kaldı. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yüzünde kızma alameti meydana geldi. Ümmü Seleme Radyeoland hemen kalkıp kapı pervazının arkasının arkasında durdu. Hizmetçi orada oynarken buldu hayvanınla. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem elinde bulunan misfakla buyurdu ki eğer kıyamet günü kısas korkusu olmasaydı bu misfatla seni, senin canını acıtırdım dedi. Yani o da misfatla yani. <gülüyor> ne kadar acıtırsa. <gülüyor> Muhammed bin Heysem şöyle bir ilavede de buyurmuştur. Bu Resulullah ve Vesselam'ı çağırdığı zaman hizmetçi bir hayvanla oynuyordu. Ümmü Seleme radyo anh diyor ki, Ben hizmetçi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzuruna getirince şöyle dedim. Ya Resulullah bu hizmetçi senin seni duymadığına yemin ediyor. Ümmü Seymen Radyallahu'na yine şöyle dedi. Ondan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin elinde misvak vardı. Ebu Hureyre Radyallahu'ndan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Bir kişiyi döven kimseye kıyamet günü kısas uygulanır. Haksız yere. Tabii bunu belirtelim. Haksız yere birini döven kimseye kıyamet günü kısas uygulanır. Köleleri giydiğinizden giydirin. 87. Ubade bin Samit radıhallah olan şöyle anlatıyor. Ben babamla beraber Enser vefat etmeden önce onların şu kabilesinden ilim öğrenelim diye yola çıktık. Başta osullahın sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşı Evul Yaser radıhallah ile karşılaştık. Yanında da kölesi vardı. Ebu Yaser'in üzerinde bir gömlek ve bir de Yemen hırkası vardı. Kölesinin üzerinde de bir gömlek ve bir de Yemen hırkası vardı. Yani aynısı var. Ben Ebul Yaser radyallahu dedim ki Ey amca eğer sen kölenin gömleğini alıp senin hırkanı ona versen veya onun hırkasını alıp senin gömleğini ona versen senin üzerinde bir cins, onun üzerinde de başka bir cins elbise olur. Köle ile aynı cins elbiseyi giymemiş olursun. Ebul Yaser başını ovalayarak, başını ovalayarak şöyle düşünerek demek ki <gülüyor> hani bir şey anlatacak, bir ders verecek. Dedi ki Allah'ım bu kişiye bereket ihsanı ile Ey kardeşimin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken bu iki gözüm gördü, bu iki kulağım duydu ve kalbim de anladı, ezberledi. Köleleri kendi yedirdiğinizden yedirin ve kendi giydirdiğinizden giydirin. Onlara dünya metanından verdiğim bir şey kıyamet günü sevabından bir şey alınmadan bana daha zararsızdır. Müslüm Zühd 74'te bu şekilde gelmiştir. Evet, başka bir rivayette de saat ve selamdan kölelere kendi yedirdiğinizden yedirin ve kendi elbiselerinizden giydirin ve Allah'ın yarattığı cana sakın eziyet etmeyin. Evet, bir saat oldu dem arkadaşlar. Burada bitirelim yine e, köleyle ilgili bazı bilgiler var, benzer bilgiler ama mesele haslı olmuştur inşallah. Eee bir dahaki derste de kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Evet. Sübhaneke Allahumma ve bihamke eşhedü en la ilahe illâ ente estağfiruke